chicaste Mayıs Çarşamba Yıl 2013 Ay 5 Gün 149 Hızır 24 1434 Hicri Recep 19 1429 Rumi Mayıs 16 İstanbul'un Fethi 1453 İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temellerinin atılması 1985 Günün Malumatı Gökkuşağı Allame-i Sema Güneş Işığı Güneş ışığı veya alala beyaz ışık aslında bütün renklerin karışımıdır. Bir aynanın eğik kenarından veya sabun köpüğüne vuran ışık renklere ayrışır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerini görürüz. Işığın bu şekilde ışığı bu şekilde ayrıştıran cisim prizma diye tanımlanır. Prizmada ayrılan renkler belirli düzenlerde renk dizisini meydana getirirler. Bu diziye tayf veya bilimsel deyimiyle spektrum adı verilir. Gökkuşağı da aslında büyük kavisli bir renk dizisi bir tayftır. Yağmur damlalarından geçen güneş şişanı kırıp ayrışmalarıyla meydana gelir. Yemek listesi gün 149. Patlıcan musakka, makarna, salata ve komposto. Büyük saatli marif takvimi. Burası 94.9 Açık Radyo ve Açık Radyo'da ben Can Tombil ve arkadaşım Mert Öztekin'le berabersiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Ömer Madra beklenmedik bir konferanstan dolayı bugün yayınımıza katılamıyor. O yüzden Mert ve benle beraber ilginç bir yayın geçirmenizi umarak programa başlıyoruz. Ve günün tarihinden biraz bahsedelim isterseniz. Girişte Ömer Madra'nın aynen yaptığı gibi. Bugün 29 Mayıs Çarşamba. Saatli Mali Takvimi'nde de belirttiğimiz üzere İstanbul'un fethinin ya da İstanbul'un Osmanlı'nın eline geçmesinin yıl dönümü 1453 yılında yaşanmıştı bu olay ve aynı zamanda 1913 yılında da Igor Stravinsky'nin Bahar Şenliği adlı operasının sahnelişinin sahleni, 100. yıl dönümü bugün Aykut Köksal'la programcımız aynı zamanda Açık Radyo'dan Modern sesi programının Aykut Köksal'la da bu durumu son yarım saat içerisinde konuşabilme fırsatı bulabileceğiz. Ve e, bu şekilde gelen bir günün tarihi vardı. E, neyi çaldık ondan da bahsedelim kısaca. E, Gary Broker e, bugün doğmuştu. 29 Mayıs 1943'te 80. yaşını kutluyor. Procol Harum'dan... A White Shade of, pa of Pale adlı parçayı dinledik. Gary Broker, İngiliz müzisyen, söz yazarı, piyanist ve Procol Harum grubunun kurucusuydu ve 80 yılını kutluyor. Bugün yaş gününü kutluyor. Ona da bir günaydın diyerek programımıza başlayalım. Tekrardan belirtmek gerekirse Ömer Madra beklenmedik bir konferansı dolayısıyla bugün yayınımızda olamayacak. Bu çarşamba gününe ...biraz mutsuz başlayanlar olabilir. O yüzden... E, ...haberlerimizi de bu minvalde hazırladık. Fakat kendinizi yalnız hissetmeyin. E, sadece siz değilsiniz. E, bireysel olarak belki siz olabilirsiniz. Ama kitlesel olarak Türkiye'nin genel olarak... Mut, e, ...mutsuz olduğuna dair... ...yeni bir rapor yayınlandı. E, buradan bir giriş yaparak... ...diğer haberleri de bunun üzerinden okuyabilmemiz... ...mümkün olabilir belki de. E, Avustralya'da... ...Avustralya bu yıl dünyanın en mutlu ülkeler arasında... Birinciliği başkasına kaptırmamış. Türkiye ise OECD'nin hazırladığı bu raporda mutluluk endeksinde en son sırada yer almış. Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan daha iyi yaşam endeksinden bahsediyoruz. Gelir düzeyi, sağlık, güvenlik ve iskan gibi alanlarda 30'dan fazla ülkenin durumu karşılaştırılmış. Avustralya güçlü ekonomisi sayesinde son 3 yıldır durumu en iyi dolayısıyla en mutlu ülkelerin başında geliyormuş. Avustralya ile birlikte İsveç, Kanada, Norveç ve İsviçre'de bu yıl ilk 5'e girmişler. OECD'nin endeksine göre Avustralya değerlendirme ölçütlerinin her birinde diğer ülkelerden çok daha öndeymiş. Ve e, hayat beklentisi de oldukça yüksekmiş. Ve Türkiye. Türkiye ise 36. sırada yani son sırada yer almış bu mutluluk endeksinde. OECD'nin internet sitesinde Türkiye'nin de, e, Türkiye'nin en son 20 yıl içinde yaşam kalitesinin iyileşmesi yolunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini. Ancak yine de birçok konuda endekste karşılaştıran ülkelerin gerisinde kaldığı belirtilmiş. Ve endekse göre de Türkiye'de gelir düzeyi diğer OECD ülkelerinden oldukça düşükmüş. Yaşları 15 64 arasında sadece arasındakilerin sadece %48'i ücretli bir işte çalışabiliyormuş. Bu oran %66 ile... OECD ortalamasının oldukça da gerisinde olduğundan bahsediliyor. Türkiye'de ortalama ömür de 75 yıl. Kadınların ortalama 77 erkeklerin ise 72 yıl olduğu söyleniyor. OECD'deki ortalama ise tam 80 yılmış. Türk vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının OECD vatandaşlarına göre, diğer ülkelerin vatandaşlarına göre genelde hayatlarından pek memnun olmadıkları da bu rapor üzerinden görülebiliyormuş Türkiye'de ortalama bir günde olumlu duygu ve düşünceler içinde olduklarını söyleyenlerin oranı %68 iken OECD ortalaması %80'miş. Ha evet ama peki ama neden diye soracak olanlara bugünkü haberlerimizden ufak bir özet geçebiliriz. Örneğin Taksim Gezi Parkı'nda yıkıma yeniden başlanmasını engellemeye çalışan Taksim Gezi Parkı'ndaki nöbetteki insanlara polisin biber gazıyla müdahalesinden bahsedebiliriz. Ve e, akşamki, dün akşam yaşanan konserlerden ve dayanışmadan bahsedebiliriz. Bunu tam zıtı olarak, bir mutluluk örneği olarak. Ve sadece şiddet ve gazın Gezi Parkı'nda olmadığından bahsedebiliriz. Örneğin Ümraniye Cezaevi'nde yapılan hayata dönüş operasyonu ile ilgili e, mahpusların yargılandığı davada aileler ile polis arasında çıkan tartışmaya jandarma biber gazıyla müdahale etmiş avukatlar ve aileler sıkılan gazla beraber salona tıkanmak zorunda salona kapatılmak zorunda kalmışlar. Bu birinci örnekti sadece. İkinci örnekte özür dilerim. İkinci olarak da Ertuğrul Kürkçü'nün bir açıklaması var. Aleyha Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan çocuk ve gençlik cezaevindeki kötü muamelelere ilişkin iddialara ilişkin 40'a yakın çocukla görüşmüş ve üzülerek söylemeliyim ki diyor Kürkçü. Dün yaptığımız açıklamalar gerçeğin Buzdanın ancak görünen ucuymuş diyor. Bundan bahsedebilme fırsatımız var. Ve dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle hayatını kaybeden kişiyle e, açılan davada yargılanan polis, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan polisin beraat ettiği davası var. Bunlar insan haklarıyla alakalı davalar e, haberlerdi. Ve i̇kinci olarak da kentsel dönüşüm ve inşaattan bahsediliyor. E, temeli atılmadan bayrak asılan bir köprümüz vardı. Hatırlarsanız 3. köprü. Temel atıldıktan sonra temel atılma töreninde ise bu köprünün geçiş ücreti belirlenmiş. Buna Bakan Yıldırım'ın e, temel atma töreni gerçekleşirken 3. Boğaz Köprüsü'nün geçiş ücretlerine ilişkin 3 dolar karşılığı Türk parası olacak demecinden biraz bahsedebiliriz. Hakkari'de e, meydana gelen odaylar var. 20 kilometre uzaklığında Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ Köyü'nde jandarma tarafından yeni bir kontrol noktasında yapılması BDP'lerin ve köylülerin tepkisine neden olmuş. Ancak sadece temeli atılan kontrol noktasında proteste giden kadınlar tarafından bu e, temel yıkılmış. Kırktağ köy muhtarı e, Musa Adıyaman'da 100 yıldır bu yolda kontrol noktası diye bir şey yoktu. Barış süreci geldi yeni kontrol noktaları oluşturdu diyor. Ve bu doğru bir şey değil köylüler kendi köylerine giderken ya da kadınlar koyunu sağlamaya giderken dahi kimlik kontrolünden geçiyorlar bu uygulamayı kabul etmiyoruz şeklinde konuşmuş. Bu haberden bahsedebiliriz. Bilim ve eğitimle alakalı neden mutsuzluklarının olduğuna dair bazı haberler var. Çocuklara yardım götüren e, Save the Children adlı örgüt, dünya genelinde yetersiz beslenmenin çocukların okul performanslarını doğrudan etkilediğini açıklayan yeni bir rapordan bahsediyor ve e, bu çocuklara dairdi. Peki yeterli beslenen yöneticilerin eğitime ekatkısında ne durumda diye soracak olanlar varsa da uluslararası botanik bahçeleri Uluslararası botanik bahçelerine kayıtlı iki bahçeden biri olan ve 3.000'i aşkın canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi botanik bahçesinin bir devrinden bahsediliyor. İstanbul Üniversitesi botanik bahçesi müftülüğe devrediliyormuş. Bu haber var özetlerin içerisinde. Ve bundan sonra da üniversiteleri genel, bir genelle gönderen, <gülüyor> özür dilerim, üniversiteleri bir genelde gönderen, Yüksek Öğretim Kurulu YÖK'ün açılacak yeni eğitim fakültesi ve programlarına sadece 5 alanla sınırlı kalacağını söylediği bir açıklaması var. Bundan bahsedebiliriz. Ve e, aslında Türkiye'deki bu kadar mutsuzluk verici haberin yanında dünyada da oldukça mutsuzluk verici haberler vardı. Özellikle savaşlar, çatışmalar ve bombalar. Fakat bugün e, bu konuyu ele alamışsak da e, belki iyi bir tarafından tutabiliriz dünya gündemini diye düşündüm. Ve İngiltere'de e, bildiğiniz üzere... Askerli Lee öldürülmesi e, olayı vardı ve bu bıçaklanarak öldürülen askerin öldürülmesini protesto etmek için e, ülke genelinde birçok milliyetçi hezayana e, ülkenin birçok milliyetçi protesto sahne olduğu görülmüştü. Bunlardan değişik bir protesto olmuş aslında. Daha önce camilere saldırılmıştı. Bu sefer de bir caminin önünde toplanan aşırı sağcılara Müslümanlar çay ve bisküvi ikram etmişler. MTV MSNBC'den bu da. Bir zıt örnek olarak da bu haber var elimizde. Ama önce sanırım konumuz Taksim. Taksim Gezi Parkı'nda dün yaşananlar ve neler olduğuna dair bazı seslerimiz de var. Dün Taksim Gezi Parkı'nda olayın hemen, müdahalenin hemen sonrasında almaya çalıştığımız belki bunlardan bahsedebiliriz. Ve genel olarak da bir yıkımdan ve nöbetten de bahsedilebiliyor. E, Taksim Gezi Parkında Pazartesi gece yarısı başlayan yıkım üzerine çok sayıda kişi çadırlı nöbete başladı. Polislerin biber gazı ile müdahale etti. Eylemciler ve sırrı suraya Önder, Milletvekili sırrı suraya Önder'in e, dozerlerin önüne sipa, kendini sipariş etmesi den ötürü yıkım bir şekilde durduruldu. Bu konuyla alakalı bazı seslerimiz var. Şimdi onları bir kulak verelim. Çevik şöyle bir yerde konumlandı. Şurada konumlandı. Sonra buradaki siviller burada kurmuş olduğumuz çadırlara yavaş yavaş yüklenmeye başladılar. Bu çadırları alacağız. İnşaatı engelliyor. Şey i̇şte sizin güvenliğin için falan gibi teranerler okudular. Ee, biz de çadırların karşısına geçtik ve ee, çadırları vermeyeceğimizi söyledik. Orada işte uzun süre durduk da arbede yarattılar veya bir şekilde. Üzerimize geldiler, çadır yıkıldı falan, çadırları aldılar. Oradan iki kişi asmış olduğumuz pankartı işte yırtıp attı. O pankart sırasında bir şiddet vakası olduğu arkadaşımıza da, darp ettiler, pankart alıp götürdüler. Ee, ondan sonra biz anladık ki bizi oyalayıp aşağıdan, e, biz aşağı varikat kurmuştuk, aşağıdan dozerlerin geçişini sağlamaya çalışıyorlar. Dozerler çünkü buraya gelecekler. Ee, onu fark edince biz aşağı indik, dozerlerin karşısına. Evet. Sonra dozerlerin karşısındayken siviller bizi ufak ufak aşağı sürdüler. Sonra e, polisler buraya gelip bizi gazlamaya başladılar. Biber gazı sıkmaya başladılar. Ondan sonra böyle iki saat boyunca e, işte burayı kapattılar. Biz kapattıkları yerden delikler bulup aşağı inip dozeri önüne geçtik. Kepçenin üzerine çıktık. E, i̇şte operatörün yanına geldik. E, durdurduk birkaç defa. Ondan sonra... E, İnsanlar buradan durdurmaya çalıştılar. kepçe vururken falan oraya nöbet tuttular. Biz aşağıdan durdurmaya çalıştık. Uzun bir süre dozerin önünde nöbet tuttuk. Ondan sonra bir ekip daha geldi yetmeyince. İki ekiple beraber burayı tamamen kapattılar. Şu köşede insanlar taşın üzerindeydiler. Oraya dozer hareket etmeye başladı ve bayağı insanların neredeyse kafasını falan hani götürmeyi göze alarak darbelerde bulundular. Ee, orada da ciddi bir arvede oldu hatta bir gazeteci betonun üzerine düştü ve kafası e, inanılmaz bir darbe aldı hani hakikaten öldüğünü falan düşündük bir sıkıntı yoktu neyse ki sonrasında Ondan sonra sürekli bir e, yüklenme hali e, geri çekilme hali e, Polis inanılmaz şiddet tutordu inanılmaz e, biber gazı ve gözyaşı bombası attı Sonra bir arkadaşımız ağacı çıktı ve yaklaşık bir buçuk saat ağaçta kaldı bir buçuk saat. bir buçuk saat kadar ağaçta kaldı o ağaçta kaldığı süre içerisinde hani oraya bir şey yapamadılar o yüzden tuttular orayı ee, biz yüklenmeye devam ettik buradaki insanlar hiçbir şekilde geri çekilmediler gaz yip tekrar yüklendiler ve burada yaklaşık iki iki buçuk saatlik bir e, çatışma hali yaşandı e, ondan sonra sırı Süreya önder geldi sırı Süreya önder bir süre konuşma yaptıktan sonra kitlenin arasına e, şeyin polisin arasından e, barikatı yarıp kepçenin üzerine çıktı kepçeyi durdurdum e, kepçeyi durdurunca işte operatör çalışamadı e, bir uzun bir süre o şekilde durdu ben o sıra biber gazı gözüme yediğim için bir 15 dakika kadar iptal oldum orada e, mevzular gelişmiş ve sonrasında ben kendime geldiğimde Süreyya'nın şey açıklamasını duydum yani işte polis çekilecek operatör durdu gidecek dozer gidecek biz de buraya oturuyoruz arkadaşlar diye bir açıklama yaptı ondan sonra biz buraya oturduk, bir 15 dakikadır burada oturuyoruz ee, şimdi akşam 7'ye bir çağrı yaptık. Ee, gün içine yapmıştık zaten. Yemekler gelecek buraya, müzik gelecek, film gelecek, gösterim yapacağız. Ee, gece de buradayız, ee, sabah kadar buradayız. Protesto gösterisinde polis şiddetine maruz kalanlardan biri olan Deniz Özgür'un e, açıklamalarına demeçlerine yer verdik. E, dün özür dilerim. Bir önceki gün Taksim Gezi Parkı'nın Elma Dağı yönüne bakan duvarı e, yıkıldı ve buna tepki gösteren ee, orada nöbet tutan kişiler tarafından da bu e, durum bir şekilde ertelendi. Fakat dün sabah erken saatlerde tekrar bu sefer buldozerlerle beraber e, derinleştirilmeye çalışılan bir yıkımdan bahsediliyordu. Parkı korumak için e, sosyal medya üzerinde örgütlenerek gece yarısı e, toplanmaya başlayan yurttaşlar sabaha kadar da nöbet tuttular. Onlar o, bu durumdan da bahsedeceğiz. Milletvekili sıraya süreya önder bu e, çağrıya bu e, gezi meydani gezi parkındaki Çağrı'ya, insanların buraya gelin çağrısına ilk cevap verenlerden birisiydi. Şimdi onun da bir e, söylediklerini kulak verelim. Burada vahim 2-3 nokta var. Özel şirket temsilcileri zabıta yeleğiyle geliyorlar. Sistemin nasıl çalıştığına en güzel örnek bu. E, bu aslında e, gezi parkını komple imha etmenin bir ön zemin yoklaması. Vaktinde durdurmazsak yarın öbür gün burada... Hiçbir ağaç gölgesi bulamayacağız. Bir farkındalık yaratmak, bir ağacın katline engel olmak için arkadaşlarla beraber buradayız. Ee, geniş bir farkındalık yaratıp burada bunu bir ağaç nöbetine çevrene kadar da bekleyeceğiz. Ben Twitter'dan öyle duyurdum. Ağaç nöbeti tutup kuşlara tekmil vereceğiz dedim. Ee, burası benim bölgem ikinci bölge vekiliyim. Bu ağaçların da vekil olduğumu düşünüyorum. Onun için buradayız. Yani devamı gelecek bir süreçten bahsediyoruz? Tabii ki gelmeli. Yoksa arkanızı döndüğünüzde bunlar e, hemen yıkıma başlarlar. Evet. Yani ne kadar farkındalık oluşursa o kadar engel olur. Beşiktaş'ın iskelenin de sattılar. Bugün çıktı. Beşiktaş'taki iskelenin satış yağmalarının hepsi birbirine bağlı. Yani sahip çıkmadığımız anda bunlar her tarafı yağmalayacaklar ve bizi plastik ağaçların dibinde oturtacaklar. Yani dolayısıyla buradayız. Ben de bu yakında öğretmenim. Yani, sabah, e, bu mahallede oturuyorum. E, Peki, duyar duymaz geldim. Polis müdahalesi sırasında buradayım. Yok onu kaçırdım. <gülüyor> Ama yani önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Anladım. Yine hazırlık yapıyorlar. Peki. Ama burada insanların ağaçlara sarılarak onları korumaya çalıştığını duydum. İyi, iyi. Ee, gayet acımasızca Ağabey. saldırdıklarını Ağabey. biliyorum. Dolayısıyla biz de payımızı alalım diye tutuyoruz, kuşlara tekmil veriyoruz. Ağaç nöbeti tutuyoruz, kuşlara tekmil veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten evet. <gülüyor> Devamında getireceğiz galiba. İnşallah, getireceğiz. inşallah, tabii. AVM görmek istemiyoruz, bıktık kardeşim, Abi, gerçekten Abi sana bak, iş bir şey tarafı var. Bir şey var şu ağaca bak, bir bu betona bak. Burayla Burada ağaç mü? kestiler mi gerçekten? Kestiler evet. bir işte sonra. Dörtten fazla. Bu gece de dikim yapacağız keserler. <gülüyor> Fatih'in fermanı var. mı? Bak muhafazakar var. Ağaç kesenin, Orp. yaş yaş kesenin başı kesilir. Başın keser. Yaş kesenin başı kesilir. Taksim Gezi Parkı'nda zaten devam eden bir e, nöbet vardı. Taksim Gezi Parkı Derneği üyeleri ve gönüllüleri tarafından tutulan bir e, nöbet vardı. Bu nöbet sayesinde zaten geçtiğimiz gün e, bu yıkım fark edildi. Bülent Müftüoğlu'na da bu dernek üyelerinden Bülent Müftüoğlu'na da dün bağlanabilme fırsatı bulabilmiştik. E, yine derneğin bir diğer üyesi Safiye Yüksel'in dün verdiği e, demecine bir kulak verelim. Evet. Yani gece burada Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği olarak toplantımızı yapıyorduk. Yani parkımızı daha nasıl güzel bir hale getirebiliriz, daha nasıl halkın katılımını sağlayabilecek etkinlikler yaparız derken güzel bir toplantı yaptık, belli bir faaliyet hazırladık, dağıldık. Tam dağılırken dozer seslerini duyunca geldik bir baktık ki yıkım oluyor. Yıkım üzerine işte sağdaki soldaki eşe, dosta basına haber verdik. Yani işin enteresanı, acı olan yanı e, emniyet e, grubu ağacın emniyetini alacağına yani ağaçların altında emniyet vardı. Bu işler acısı bir durum bizler için. E, Başbakanımız bir taraftan işte doğa yok ediliyor, yeşillik yok ediliyor derken göz önünde olan doğayı, yani dünyanın kalbi İstanbul, İstanbul'un kalbi Taksim. Taksim'in göbeğindeki bir parkı yok edilmesine ki bilimin e, verdiği rapora kurulun verdiği rapora e, e, hala inatla e, yıkacağız, AVM yapacağız deyip bilime karşı hukuka karşı e, adaletsiz söylemler yapmasıyla bizi daha da çok yıkıyor bir halk olarak. Evet. E, bunun acısını yaşıyoruz ve e, burası şu an bizim için yaşam alanı artık. Yani Taksim Gezi Parkı Park olarak yaşam alanımız ama bir şeylere de artık önderlik yapmak istiyoruz. Sadece bu park değil. Türkiye geneli, Anadolu geneli bütün parklar, bütün doğa, bütün dereler, bütün vadiler, bütün sahiller her yer, her yer, her yer, her yer halkındır. Satılamaz. Satılmasına da izin vermeyeceğiz. Ve Taksim Gezi Parkı Derneği üyeleri, Taksim'de yaşayanlar, Taksim Dayanışma Grubu, gönülseverler, vatanseverler, doğa sevenler, Ağaç sevenler, kuş böcek sevenler, insanların dışında yaşam olanları da yaşayacak canlıların olduğunu da savunanların herkesin buraya bize desteğe gelmesini bekliyoruz. Ya Birlikten güç doğar diyorum ben. Yani saça yağ üç olur bir arada ayrı ayrı güç olur bir arada ayrı ayrı zor olur bir arada, ayrı ayrı olur, bir arada güç olur sözünü yeniliyorum. Sırı Süreyya Bey biraz önce buradaydı. Doğan'ın dedi sağı solu olmaz, siyaseti olmaz, Kürtü, Türkü, Lazı, Çerkezi olmaz. Hep birlikte buraya nöbete bekliyorum diye çağrı yaptı. Sabahtan beri duyuru yaptık. 50-60 kişiyle burada mücadele verdik. Milletvekillerine duyurduk fakat öncelikle gelen Sarı sıraya oldu söyledi milletvekillerine duyuru yaptı. 87 milletvekili var İstanbul'un. Duyurusunda da şunu söyledi. Ağaçları beklemeye, kuşlara tekmil vermeye sizi bekliyoruz dedi. Çok güzel bir sözdü. Doğanın siyaseti olmaz diyoruz. Ve herkesi Gezi Parkı'na bekliyoruz. Evet, Safiye Yüksel'in sesi de verdiği demeç de bu şekildeydi. Gazetelere bakacak olursak, konuyla alakalı ilk sayfaların gazetelerin ilk sayfasından verilen haberler var. Örneğin Hürriyet gazetesi Gezi Parkı savunması başlığını kullanmış. Ufak bir haberinde. Vatan gazetesi tam gaz direniş demiş dün yaşananlara. Cumhuriyet gazetesi gezi kıyımına direniş başlığıyla vermiş bu haberi. Milliyet gazetesi ise ağaç nöbeti tutanlara gaz başlığıyla vermiş haberi ve durumdan bahsedilmiş. Destek için gelen BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in inşaat yapan, inşaatı yapan şirketin personelinin zabıta kıyafeti giydirilip protestoculara saldırıldığı, saldırdığı iddiasına da yer vermiş. Zaman Gazetesi de bahsetmiş bu konudan. Taksim Gezi Parkı'nda yıkım başladı, tepki büyük başlığını kullanmışlar. İlk sayfada verdikleri bu haberde. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın ise Twitter'dan verdiği demecine yer vermişler. Günay, Fethin yıl dönümünde alışveriş Merkezi için 75 yıllık ağaçları kesmeye kalkanlar ne Fatih Sultan ne Fatih Sultan'ı anlamışlardır. Ne de yaradana emrini mesajını vermiş Twitter üzerinden. Ve habire de geniş bir yer ayrılmış ayrılmış aynı şekilde. Taraf Gazetesi iktidar geceleri kol geziyor demiş. Torba yasayla sabah torba sabah karşı çıkaran 22'den önce içki yasağı, satışını yasaklayan iktidar önceki gecede Gezi Parkı'na kepçeyle girdi. Taksim Alışveriş Merkezi Taksim'de alışveriş merkezi ve rezidans projesine başlattı deniyor sürmanşetten verilen haberde ve e, koruma kurulu izni olmadan başlayan Nik'ın bir anda sosyal medyada duyuldu deniyor. Parka e, koşan 50 kişilik grup polis, e, sabaha, polis sabaha biber gazı dağıttığından bahsediliyor. Ve asırlık ağaçlar sökülmüş. Bundan da bahsediliyor. Osmanlı'dan kalma bahçe düzeninde yıkıldığı da bir diğer bahsedilen nokta. Nöbetin e, devam ettiğinden aynı şekilde söz edilmekte. Ve Korhan Gümüş'ün demeçlerine yer verilmiş. Korhan Gümüş bu tarihi bir cinayettir diyor. E, Radikal gazetesinde de e, oldukça detaylı bir şekilde yer verilmiş bu haber. Manşetten verilen bu haber, gezip neden Central Park olmasın e, alt başlığını taşıyor. Yıkmayalım, genişletelim deniliyor. Hyde Park'ın %10'unu imarı açılsa, İngiltere'nin kamu borcu biter. Central Park imarı açılsa, New York ekonomisi uçar. Gezi parkını yıkmayalım, büyüterek şehir parkına dönüştürelim, dönüştürelim diyen Eyüpcan'ın e, yazısına yer verilmiş ve oldukça geniş bir şekilde de ele almışlar bu haberi de radikal gazetesinde. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya da yer veriliyor. Yıkım değil yayalaştırma projesi kapsamında yol genişletme çalışması demiş ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililer. Açıklamada ağaç kesimi yapılmıyor. 5 adet ağaç sökülerek farklı bir yere taşınıyor denilmiş. Fakat bu dozerlerle ağaç taşınmaya çalışıldığı ya da kesilmeye taşın başka bir yere nakledilmeye çalışıldığı da ilginç bir durum olsa gerek. Ancak eyleme katılanlar var olan planlarda böyle bir yol de olmadığını belirtmişler. Mimarlar odasından mücella yapıcı çalışmanın izinsiz olduğunu söylerken Taksim dayanışması bileşenleri sabah ikinoğlu koruma kuruluna parkın korunması için dilekçe vermişler ve aynı şekilde CHP başkanı e CHP Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de alanda olduğundan bahsediliyor. Bir ara kepçelerin önünde duran ıı, Sırrı Süreyya Önder'in demeçlerinden aynı şekilde bahsediliyor. Ama o Radikal Gazetesi'nin de kullandığı ıı, başlık şu şekilde savaş alanı değil park ve oldukça e, detaylı bir şekilde şiddet içeren durumların yaşandığı Taksim'de, e, Taksim Gezi Parkı'nda e, böyle durumların yaşandığında bahseden gazetelerin haberlerini rastlayabilmek mümkün. Ama bir yandan da nöbet başlamış. Daha doğrusu nöbet zaten devam ediyordu. Bu sefer e, kalabalıklaşarak devam ediyor. E, gündüz polis, polisin nöbetteki kentlere e, saldırması üzerine, biber gazıyla saldırması üzerine akşam saatlerinde yüzlerce kişi, e, Taksim Gezi Parkı'nda bir araya gelmişler. Çadırlar kurulmuş, halaylar çekilmiş, e, danslar edilmiş ve parkta nöbetler, e, nöbet tutulmaya başlamış ve e, demeçlerine de yer verilmiş Biyanet'in haberinde e, Sırı Süreyya Önder ve bizim de sesini duyurmaya çalıştığımız protestoda polis şiddetine maruz kalanlardan biri olan Deniz Özgür'ün ve sanatçıların da fidan dikmeye başlayacağına dair haberler de var. Taksim dayanışmasından Akif Akbaş 2 yıldır Topçu Kışlası projesine karşı mücadele ettiklerini belirtmiş. Davaları devam etmesine, bilirkişi raporlarının parkın lehine gelmesine rağmen hukuksuz işlemlerin yapıldığını da ifade etmiş. Biyanet'in e, haberine göre. E, Karmete grubundan Okta Üst, Karadeniz'de sanatçılar olarak bugün e, saat 18'de. Parka sökülen ağaçların yerine yeni ağaçlar, yeni fidanlar dikeceklerini söylemiş. İstanbul'da sökülen ağaçları yerine yeni fidanlar dikmişler. Nöbetler, Nöbette konser ve film gösterimleriyle devam ediyormuş. Oldukça kalabalık bir nöbetten bahsediliyor. Bütün arkadaşlar orada. Bugün belki de Gezi Parkı'na uğramanın tam zamandır. Açık Gazete Buckley'den Eternal Life'ı dinledik. Jeff Buckley'in ölüm yıldönümüydü bugün. 29 Mayıs 1997'de hayatını kaybetmişti genç sanatçı. Ona da bir günaydın dedikten sonra OECD endeksinde 36 ülke arasından 9 kriter üzerine yapılan mutluluk endeksinde en son sırada yer alan ülkeden haberler vermeye devam edelim. Yani Türkiye'den Gezi Parkı'ndan hem direnişin hem de gaz bombalarıyla yapılan bir polis müdahalesinin haberlerini ilk yarım saatte aktardık. E, gaz bombasına, gazla müdahaleye e, ne şekilde olduklarına dair birkaç haber daha var. Onlara da yer verelim. E, dün Ümraniye cezaevinde yapılan hayatta dönüş operasyonuyla ilgili mubusların yargılandığı davada ailelere polis arasında çıkan tartışmaya jandarma bu sefer biber gazıyla müdahale etmiş. Avukatlar ve aileler gaz kılan salona kapatılmış. Kartal Adliyesi'nde meydana gelmiş bu olay. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Hayata Dönüş Operasyonu Ümraniye Cezaevi davasının bugünkü duruşmasında, pardon, dünkü duruşmasında jandarma ve polis avukat e, polis avukatlar ve aileleri müdahale etmiş. Tutuklu yakınları duruşma salonunda hemen e, hem darp edilmiş hem de biber gazına maruz kalmış. CNN Türk'ün haberinden aktarıyorum. Onlar da bianet'ten almışlar. Bianet Ay, bianet'ten Ayça Sönmez'in haberine göre avukat Evrim Deniz Kar, e, Karatan'a yaptığı açıklamasında Duruşma salonuna girerken ailelerle polis arasında tartışma çıktığını anlatmış ve şöyle demiş. Polis ailelere saldırmak isteyince avukatlar olarak araya girdik. Salona girdiğimizde yine tartışma çıktı. Salonun kapılarını üzerimize kapattılar. Jandarma salon, salonda bulunan sanıklara, ailelerine ve avukatlar biber gazı sıktı. Sanıklar darp edildi demiş. Karatan'a duruşma salonunda 15 dakika kadar kapalı kaldıklarını ardından... Kapıların açılıp zorla dışarı çıkarıldıklarını söylemiş. Sanıklar da nezarethaneye geri götürülmüşler. Duruşma da yapılamamış böylece. Bir sonraki duruşma 30 Ekim'de yapılacakmış. Buna dair bu, bir haber vardı. Cezaevinden gelen haberler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ertuğrul Türkçü, Aliya Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde bulunan çocuk ve gençlik cezaevinde kötü muamele iddialarına ilişkin bir açıklamada bulunmuş. 40'a yakın çocukla görüştüm. Üzülerek söylemeliyim ki dün yaptığınız açıklamalar, dün yaptığımız açıklamalar gerçeğin buzdağının görünen bir ucuymuş sadece demiş. İncelemesinin ardından cezaevinden ayrılışında yapmış bu açıklamasını. Ve e, hazırlanan raporun daha önce kendisine ulaştığını, CHED'in hazırladığı raporun ulaştığını. Bugün de cezaevinde sorumlu savcı ve 4 koğuşta yaklaşık 40 kadar çocukla e, görüşmüşler. Ve şöyle diyor Kürkçü, daha derin ve daha çetin bir problemle ve çocuklara karşı işlenmiş bir suçla karşı karşıyayız. Çocuk haklarını koruyan mevzuata, Türk Ceza Kanunu'nun cezaevleri mevzuatına genel olarak hukuk devleti anlayışına aykırı bunları ihlal eden zincirleme bir durumla karşı karşıyayız değerlendirmesini yapmış Kürkçü. Dışarıdan bakılınca çok mükemmel görünen bu cezaevi, cezaevi sisteminin çatısını kaldırınca, İçinden çığlıkların yükseldiğini, koyu bir zulmün gölgesinde yaşayan çocukların üzerine düştüğünü söyleyebilirim, söyleyebilirim diyor Kürkçü. Soruşturmanın sonunda e, yalancı çıkmayı da istediğini e, eklemiş. Ceza savcısıyla sözleştiklerini de belirtmiş Gezdiğim koğuşlarda görüştüğüm çocuklara bana anlattıklarından dolayı herhangi bir misilleme yapılmayacağına dair söz aldım. Bu söze inanmak istiyorum ee, ve cezaevi savcısıyla 20 gün sonra buraya gelip bütün her şeyi gözden geçireceğimize dair sözleştik açıklamasında bulunmuş. Ve içeriği de şu şekilde neler olduğuna dair açıklamaları da yani gazetecilerin işkence izleri var mı sorusunda şu şekilde cevaplamış Kürkçü. Çocuklar hem cezaevi yöneticileri tarafından hem de hastaneye ya da cezaevi dışında gidiş gelişleri sırasında jandarma tarafından zulme uğruyorlar diyor. Falaka yatırılıyorlarmış çocuklar. E, cezaevi yönetiminin bir yetki olmamasına rağmen tek başlarına hücreleri kapatılıyor kapatıldığından bahsediyor. Bu müşahede diye bir mağdur bu diye mağdur gösterilmeye çalışılan e, çalışılsa da 5 günden 2 aya kadar e, sür değişen sürelerde tek başlarına e, kapalı kalıyorlar diyor. Genellikle buraya götürülme, götürülme eşliğinde, şiddet eşliğinde oluyormuş. Çocuklar kurslara katılmak istemediklerinde ya da sağlıklarının bunu el vermediğini söylediklerinde her durumda şiddete uğruyorlarmış. Kendilerine onur kırıcı bir biçimde hitap ediliyormuş. Ve Adalet Bakanlığı'nın iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirilmesiyle ilgili e, sorulan sorular üzerine Kürkçü de Adalet Bakanlığı'nın ben gerçek dışı bir bakanlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan bir süreci korumak ve kollamak mecburiyetinde kendilerini hissediyorlar demiş. Burada edindiğim bütün sonuçları Adalet Bakanlığı'na yansı yansıtacağım diyor e, Kürkçü. Hiç değilse bugün yalnız değildim. Ayrı yerlerde ve ayrı çocuklarla CHD avukatlarıyla birlikte görüştük diyor. Eminim elde ettiğimiz sonuçların birbiriyle bu kadar örtüşmesi Adalet Bakanlığının açıklamak zorunda kalacağı bir durumdur şeklinde konuşmuş. Ve işkence izlenleri rast geldiğinde çocukların demeçlerinden söylemiş. Böyle bir durum vardı. Bizim de belirtme fırsatı bulamadığımız bir konuydu bu ve sonunda Kürtçü de Ertuğrul Kürtçü'nün açıklamasıyla beraber açık gazetede taşımış olduk konuyu. Bu Türkiye'deki bu mutsuzluğun kaynaklarının neden neler olabileceğine dair ipuçlarından sadece biri olan haberlerden bir tanesiydi. Ve kentsel dönüşüm ve inşaata dair haberler var. Hatırlarsanız temeli atılmadan bayrak asılan Galatasaray'ın şampiyonu kutlaması dolayısıyla bayrak asılan 3. köprünün haberi vardı. Şimdi temel atıldıktan sonra köprünün... Ee, geçiş ücreti de belirlenmiş. Bakan Yıldırım bugün e, temel atma töreni gerçekleşmesiyle beraber 3. Boğaz Köprüsü'nün ücret geçişlerinin yaklaşık e, 3 dolar karşılığında Türk parası olacağına dair bir açıklamada bulunmuş. MTV e, MSNBC'de bir sürpriz olabileceğinden de bahsetmiş e, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Yapımına başlandıktan sonra 3 yıl içinde teslim edilecekmiş bu köprü bütün tepki ve protestolara rağmen. Ancak yarın, yani bugün temel atma töreninde yüklenici firmaya bir sürpriz, yüklenici firma bir sürpriz yapabilirmiş. O sürpriz de süreyi öne çekme anlamında yeni bir tarihin verilmesi gibi bir durummuş. Çeşitli gerekçeleri var bakanın. 3. köprünün geçiş ücretine dair açıklamaları var. Bu sürprizden bahsediliyor. MTV MSNBC'de yapılan e, haber buydu. E, söylenenler bu, bu şekilde. E, ve Hakeri'den zaten bahsetmiş olduk. PKK militanlarının sınır dışına çekilme başladığından itibaren konuşulan bir konu vardı. Karakol inşaatlarının oldukça yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığına dair. Bunlardan bir tanesi de Hakeri'deydi. Hakeri'ye 20 km uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünde. Jandarma tarafından yeni bir kontrol noktası yapılmak isteniyormuş. Bunun da ilk temeli atılmış fakat bölge halkı tarafından bir, büyük bir tepkiyle karşılanmış. Ve kadınlar e, temeli atılan kontrol noktasında protesto e, etmek için yıkmışlar bu temeli. Ve Kırık bölge sakinlerinden e, Kırık muhtarı... Musa Adıyaman'da şu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Özetle de söylemiştik. Tekrar etmekte fayda var. Yüzyıldır bu yolda kontrol noktası diye bir şey yoktu. Barış süreci geldi. Yeni kontrol noktaları oluşturulmaya başlandı. Bu doğru bir şey değil. Köylüler kendi köylerine giderken, daha e, kendi köylerine giderken ya da kadınlar koyun sağmaya giderken dahi kimlik kontrollerinden geçmek zorunda kalıyorlar. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz şeklinde bir Açıklamada bulunmuş ve tepkisini göstermişti. Bunlar kentsel dönüşümle alakalı, kentsel dönüşüm ve inşaatla alakalı bu mutsuzluğun temeline, nedenlerine dair haberlerdi. Eğitim ve bilimle de alakalı haberler var. Bu dünya genelinden gelecek olan bir haber. Çocuklara yardım götüren Save the Children adlı örgüt... Dünya genelinde yetersiz beslenmenin çocukların okul performansını etkilediklerini açıklamış İngiltere merkezli örgüt. Dünyadaki çocukların dörtte birinin kronik ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak normal başarı seviyelerine ulaşmama tehlikesine karşı karşıya olduğunu yayınladıkları son raporda belirtmişler. Bu yapılan araştırmaya göre dengeli ve yeterli beslenme rejimi olmayan çocukların okuma ve yazma becerileri de ciddi bir şekilde etkileniyormuş. Bu genel olarak beslenme ile alakalı bir durumdan bahsediliyor. Save the Children yöneticisi Jasmine Whitebread yetersiz beslenmenin gelişmekte olan ülkelerin yetersiz beslenmenin bu gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sorun olduğundan bahsetmiş. Bunu çocuk ölümleriyle mücadele çabalarında olumsuz yönde etkilediğine dairdi bir açıklamasında bulunmuştu. Peki ya yeterli beslenen yöneticilerin eğitime katkısı ne ola, e, olduğuna dair e, soru işaretleri varsa kafanızda buna da e, buna ilişkin bir haber de Türkiye'den geliyor. E, Türkiye'de uluslararası botanik bahçelerine kayıttığı iki bahçeden biri olan ve 3.000 e aşkın e, canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi müftülüğe devrediliyormuş. Evet, 1933 yılında Türkiye'de e, Türkiye'de üniversite reformu gerçekleşince 1933 yılında bizzat Atatürk'ün e, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Dr. Alfred Helborn'un e, ve Dr. Alfred Leo Bronner'in tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi Osmanlı döneminde e, bu alanda şey hülü İslamlık bulunduğu gerekçesiyle müftülüğe devredilme hazırlanıyormuş. E, biyologlar derneğinden bir tepki var. Türkiye Biyologlar Derneği İstanbul şube e, İstanbul şubesi bu karara bir basın açıklamasıyla tepkisini göstermiş. Dernek ayrıca e, Süleymaniye'de bulunan botanik bahçesinin e, yarın botanik bahçesine sahip çıkalım. Yani bugün e, botanik bahçesine sahip çıkalım panelin düzenleneceğini belirtmiş. Ve e, topluca yürüyüş gerçekleştirilecekmiş e, öğrencilerin zooloji bölümü binasının önünde toplayarak botanik bahçesine doğru e, bir şekilde hareket ederek. Ve bahçenin konumu birçok müteahhitin ağzını sulandıracak bir yerdedir deniliyor yapılan açıklamada. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin de yeşil gördüğü her yere alışveriş merkezi inşa etme düşüncesine dikkate alacak olursak bu kararı daha iyi anlayabiliriz deniyor. Ve bahçenin. Ee... Dernek İstanbul Şubesi Başkanı, Türkiye Biyologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İlbay Kahraman ülkemizde son yıllarda üniversitelerde gündelik politikanın etkilediği bir arena görünümü haline almıştır diyor. Ve ülke rektörleri ise bu arenanın yöneticileri konumuna gelmişlerdir açıklamasını yapıyor. Doğal olarak bağımsız bir şekilde bilimsel düşüncenin değil hükümetlerin üniversite politikalarının temsilcileri gibi Hükümetler temsilciler gibi konuşmaktadır şeklinde bir açıklama yapılıyor ve tarihinden bahsediliyor. Bugün de bir çağrı var öğrencilere tekrar etmek gerekirse zooloji bölümü önünden toplanarak Süleymaniye'de botanik bahçesine doğru yürüyüşe geçilecekmiş panel hemen panelin öncesinde. Bu da Türkiye'den gelen bir haberdi ve bir diğer konuda üniversitelere dair bir diğer konuda YÖK'ün yeni bir genelgesiyle beraber eğitim fakültelerine getirilen sınıra dair. Üniversiteleri bir genelge gönderen yüksek Öğretim Kurumu YÖK, açılacak yeni eğitim fakültesi ve programların sadece 5 alanda sınırlı olacağını bildirmiş. Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecoğlu'nun haberi bu. YÖK'ün yayınladığı genelgede öğretmen yetiştirme çalışma grubunun eğitim fakültelerinde ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin olarak bakanlığın öğretmen ihtiyacı projeksiyonu çalışmaları sonucunda belirlediği 5 alana onay verdiği bildirilmiş genelgede. E, rehberlik, psikolojik danışmanlık, e, rehber öğretmenliği yani, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği gibi e, öğretmenlikleri e, beş alanda öğretmenlik programı açılacağından bahsediliyordu. Bir diğer taraftan da e, yeni bir öğretmenlik açmak isterlerse yine bu beş alana sınırlanmasıyla karşı karşıya kalacağına dair de açıklamalar var. E, bu Eğitim fakültelerine dair haberleri de önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde de e, konu edinmeye çalışacağız açık gazete içerisinde. Bu şekilde bir haber daha vardı. Dünya gündemine e, geri dönecek olursak e, Suriye'deki çatışmalar olanca hız ile devam ediyor. Hemen sınırın e, öbür tarafında ve e, geçen yıl barış ödülü alan Avrupa Birliği'nin Suriye'ye silah sevkiyatının yönünü, e, yolunu açması bir tartışma konusu haline gelmiş. Bu silah ambargosunu kaldırmasına dair tartışmalarda devam ediyor olanca hızıyla beraber geçen gün bir toplantı vardı. Suriye'ye silah gönderimi konusunda Avrupa Birliği'nin ikiye bölündüğünden bahsediliyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki toplantısının her anlamda ilginç olduğu söyleniyor. Neredun Hacıoğlu'nun Moskova'dan yaptığı haberinde. Hürriyet gazetesinden 13 saat süren toplantı Suriyeli muhaliflere silah ambargosunun kaldırılmasında anlaşmaya varılmadığı bilgisinin kulislerden sızmasıyla sona ermiş. Henüz belli bir şey yokmuş ortada. Hatta Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius toplantı bitmeden Brüksel'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri ve Rus mevkidaşlarıyla buluşmak üzere Paris'e geçmişler. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da e, uzun, maratonun, bu uzun maraton olarak nitelendirilen e, toplantının sonunda İngiliz e, medyasını e, da şaşırtarak ambargoyu 1 Haziran itibariyle kaldırdıklarını açıklamıştı. Bundan da bahsediliyor haber içerisinde. Bir anlaşmaya varılmasa da Suriye rejimine yönelik diğer Avrupa Birliği yaptırımlarının sürecini de bu tarihte dolacaktı deniliyor. Karar Avrupa Birliği'nin en büyük askeri güçleri olan İngiltere ve Fransa'nın ısrarıyla çıkmış. İngiltere Avrupa Birliği'nin topluca karar vermemesi halinde her ülkenin kendi kararını uygulayabileceğini açıklamıştı. Yani Avustural, Avusturya, İsveç, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti ambargo kalkarken en azından 1 Ağustos tarihinden önce Suriyeli muhaliflere silah gönder, gönderilmeyeceğinin garantisini belgeyle eklenmesini istemişler. Ee, bu durumda e, yapılacak olan bir iki e, anlaşmadan da bahsedebilmek mümkün değil galiba. İkiye bölünmüşlükten bahsediliyor. Geçen yıl e, barış ödülü, Nobel Barış Ödülü alan Avrupa Birliği'nin Suriye'deki savaşa bir şekilde silah tüccarlarının da illerini oluşturacak oluşturacak bir şekilde harekete geçmesini sağlayan bir kararından da aynı şekilde bahsediliyor. Ve bir diğer tarafta ise Rusya'da Esad yönetimine S-300 füzelerini verecek olduğuna dair bir açıklama yapmış. Avrupa Birliği'nin kararını alkışlayan muhalifler hakikat vakti geldi yorumunu yapmışlar. Ancak sorunun iyice askerileşeceği endişeleri de var siyasi bir platformda çözümünden ziyade. Bu yönde ilk sinyal de Rusya'dan gelmiş. Paris'te Amerika ABD'den mevkidaşı Kerry, John Kerry ile görüşen Sergey Lavrov... Avrupa Birliği kararı barış sürecine doğrudan zarar verdi demiş ve bunun üzerine de biz de füze savunma sistemi olan S-300'leri Suriye'ye gönderiyoruz açıklamasını yapmış. E, bu hiçbir Birleşmiş Milletler kararını ihlal etmek, etmemektedir demiş bu nakil Rusya'nın e, Suriye'ye e, Esad yönetimine vereceği olan füzeler konusunda. E, asıl Avrupa Birliği'nin muhalifleri silah vermesinde ateşe benzin dökülmüş olur demiş ama bu demecinden de anlaşılacağı üzere e, ateşe benzin dökülmesinin üzerine tekrardan da bir benzin e, döküyor e, Rusya yönetimi denilebilir. Bu şekilde gerçekleşen bir dünya gündemi vardı. Ve son olarak da bu kadar kötü haberin içerisinde belki iyi bir haber olarak nitelendirebileceğimiz bir haber var. İngiltere'de e, gerçekleşen vahşi bir cinayetin ardından yükselen milliyetçi bir hezeyana sahne olmuştu ülke. Ee, asker Lee Rugby'nin öldürülmesine protesto etmek için e, insanlar e, camilerin önünde toplanmaya başlamışlardı. Aş aşırı sağcılar diyelim bu insanları tabii ki. Ve e, saldırılar da gerçekleşmişti bu camilere yönelik. Fakat dün ilginç bir sahne yaşanmış İngiltere'de. E, İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre başkent Londra'nın Woolwich bölgesinde İngiliz asker Lee Rugby ile geçtiğimiz hafta öldürülmesine protesto etmek için York Camisi'nin önünde toplanan az sayıdaki aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) olarak geçiyor e, üyesi beklenmedikleri bir sürprize karşılaşmışlar. York, York kentinde camide bulunan e, Müslüman cemaat ellerindeki İngiliz bayraklarıyla protesto gösterisi yapan aşırı sağcılara önce çay ardından da bisküvi ikram etmiş ve son olarak da e, aşırı sağcı EDL üyeleriyle futbol maçı oynamışlar. Ee, EDL üyesi, cami sorun çıkarmak için gelmediklerini savunan EDL üyesi bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Endişeleri olan beyaz İngilizler özgürce düşüncelerini ifade edemiyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş. İngiltere'de de yükselen bir e, milliyet damardan bahsediliyor aynı şekilde. Fakat e, bu mutluluk endeksinde Türkiye'nin olmasından ziyade e, Türkiye'de görülmedik sahnelerden bir tanesi görülmüş ve böyle bir temas yaşanmış İngiltere'de bugün böyleydi. Ufak hatırlamızı tekrardan yapalım. Ömer Madra ufak bir konferans dolayısıyla bugün yayınımıza katılamadı. ufak bir yerden sonra Mithat Sancarla beraber konuşmamıza devam edeceğiz. Açık gazete Jeff Buckley'den geldi. Last goodbye. E, Mithat Sancar'la bağlanma konusunda ufak bir teknik aksaklık yaşadık. Bu durumdan ötürü de sanırım bağlanamıyoruz. Arkadaşlarımız deniyorlar. Mert deniyor daha doğrusu. Ve e, biz de haberlerimize devam edelim bu arada. Bağlanabilirsek Mithat Sancar'la da tekrar bağlanmaya çalışacağız. Dün e, grup toplantıları vardı mecliste. Belki onlara biraz yer verebiliriz. Ee, çeşitli suçlamalar vardı muhalefet partilerinden ve iktidar partilerinden karşılıklı olarak. Başbakan Erdoğan grup toplantısında alkol satışına getirilen gece kısıtlamasını savunmuş. Ve dinlerin e, yanlışını değil doğruyu emrettiğini söylemiş Erdoğan. İki tane ay, yaş, iki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için mukteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek. Niye? E, niçin? Reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor demiş diye bu şekilde bir soru yöneltmiş ve Erdoğan çıkan düzenlemenin kimsenin yaşam tarzına yönelik bir müdahale olmadığını belirterek içeceksen git evinde iç demiş yaptığı grup toplantısında. Kılıçdaroğlu ise yeni alkol yasasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nden şunu beklerdim aslında diyerek başlamış konuşmasına bu konuyla alakalı. Alkol üretimini Türkiye'de tümüyle yasaklasalardı niye yasaklamadılar diye sormuş ve e, CHP lideri grup toplantısını da başbakana e, sert şekilde eleştirmiş. Sana 52 kişinin katilisin dediğimde bil ki bildiğin bir şeyler var. Bir nebze ahlak taşıyorsan istifa edersin şeklinde sert bir açıklamada bulunmuş. MHP lideri e, Bahçeli alkol tüketimini kısıtlayan yeni anayasaya olumlu yaklaşımlarının sebebini gençliğin korumak, gençliği korumak olduğunu söylemiş ve AK Parti'ye verilmiş olan e, bir destek olmadığını da belirtmiş yaptığı açıklamasında. Başbakan'ın gece gündüz içen kafası kıyak nesil istemiyoruz sözünü maksadını aşmıştır. Gençlerimizi töhmet altında bırakan ithamlardan uzak durulmalıdır şeklinde bir açıklaması var Milliyetçi Hareket Partisi. Lideri Devlet Bahçeli'nin ve e, Erdoğan CHP'nin Hatay'da tehlikeli bir oyun oynadığını da belirtmiş yaptığı gene açıklamasına dönecek olursak. iki kez Şam'a giden CHP heyetine rehberlik eden kişi hem Reyhan'ın saldırısını hem de kamplara yönelik bombalama, öldürme ve kaçırma girişimlerinde bulunan şahsın ta kendisidir demiş. CHP Genel Başkanı derhal istifa etmelidir şeklinde de bir açıklama var. Her iki parti lideri de birbirlerini istifaya davet etmişler dün ve CHP'li Umut Oran da mecliste hemen bu içki konusunda bir soru önergesi vermiş. Bu iki ayaşın ay kim olduğunu sormuş. Erdoğan Atatürk ve İnönü'yü kastetmiş olma ihtimali yüksek demiş Umut Oran ve onları hedef almadığını açıklamak zorundadır kendisi şeklinde bir açıklamada da bulunmuş ve taraf gazetesinde de kim bu iki ayaş ay şeklinde bir açıklaması var bir başlık var aynı şekilde ve eee Reyhanlı'nın Reyhanlı olaylarına dair de manşetten duyurulan bir e, haber var. Başbakanın Reyhanlı katliamını planladığı dedi. Ebu Firaz e, CHP heyetinin Esad'a e, götürdüğü e, CHP Esad'a götürdüğü kişi olarak nitelendiriliyormuş ve Milli İstihbarat Teşkilatı Firaz'ı 6 ay boyunca izlemiş ama CHP'ye ve emniyete uyarmamış bu konu dahilinde. MİT açıklama yok diyormuş. Reyhanlı katliamı faillerinin saldırı öncesinde saldırı öncesine ait görüşmelerini tespit ettiğini ancak bunları paylaşmadığını söylemiş e, MİT ve bu konuda açıklama yapmayacağız demiş. Başka belgelerin olduğundan da söz ediliyor aynı şekilde. Milli İstihbarat Teşkilatının sessizliği bombalı saldırılarla ilgili üzeri kapatılmayacak. Başka canlı dinlemelerin ve belgelerin olabileceği ihtimallerine de bağlanıyormuş Ankara'dan Hüseyin Özkıya'nın e, verdiği e, yazdığı bir haber bu. Taraf gazetesinden bu şekilde bir polemikten bahsediliyor. Gene Reyhanlı olayları üzerinde. Diğer gazetelerde de aynı şekilde bu konuya dair manşetleri bulabilmek mümkün. Yeni Şafak gazetesinde CHP'de Barış isimde kaldı deniliyor. Akşam gazetesinde Reyhanlı'dan Malatya'ya sığınacaklar şeklinde bir manşet atılmış. Bu da ilginç bir haber. Levent Albayrak'ın haberi. Levent Albayrak'ın özel bir haberi bu 52 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra Reyhanlı'daki Suriyeli sığınmacıların mecburi istikamet yeri yani ülkelerine tekrar savaşa geri dönmeyen dönemeyen e, sığınmacıların mecburi istikametinin Malatya olduğu söyleniyor. İlçede barınan 15 bin sığınmacı güvenlik gerekçeleriyle 350 kilometre mesafedeki Malatya'ya gönderiliyormuş. Yani Suriye'deki iç savaştan kaçıp Reyhan'ya gelen sığınmacıların sığınmacılara göç yolları görünmüş. Yetkililer kanlı eylemden sonra ilçe halkının da tepki gösterdiği Suriyeli sığınmacıların başka bir kentte yaşamasına karar vermişler. Sığınmacıların hem yerel halktan hem de Suriyelerden uzak olacağı Malatya seçilmiş bu yer olarak. Şehir dışındaki ormanlık alana kurulan konteyner kent sığınmacılara tahsis edilmiş. Kaptan çıkış yasakmış. Akşam gazetesinde yazmakta bu durumda. Reyhanlı'daki Apaydın başta Apaydın kampı başta olmak üzere Altınözü Yayla Dağı kamplarından seçilecek 15.000 Suriyeli Malatya'ya gönderilecekmiş. Konteyner kentte devam eden altyapı çalışmaları tamamlanınca gruplar halinde nakiller başlayacakmış. Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta olan konteyner kentten çıkışa hiçbir şekilde izin verilmeyecekmiş. Yani tabiri caizse tam bir hapis hayatı Türkiye'de e, Suriye'den oldukça uzak bir yerde Malatya'da tam bir hapis hayatı bekliyormuş Suriyeli sığınmacıları. Güvenlik jandarma tarafından sağlanacakmış ve e, şehir merkezine de 18 kilometre uzaklıktaymış bu konteyner kent inşaat çalışmaları da sürüyormuş. Çalışmaları Vali Vasıp de yakından takip ediyormuş. Reyhanlı'dan bir şekilde Malatya'ya intikal, intikal ettirilecek olan sığınmacıların durumuyla alakalı haber de bu şekildeydi. Sabah gazetesi bu Derhal istifa et başlığını aynı şekilde bu zıtlaşmayı birbirlerine yapılan zıtlaşmayı tek taraflı olarak almış Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na demecine sürmanşetten Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na giden istifa et çağrısını sürmanşetten belirtmiş. Vatana ihanet girişimlerinde buluşan CHP Genel Başkanı derhal istifa etmeli demişti ve karşılığında CHP Başkanı Genel Başkanının da bir istifa talebi vardı. Başbakan Erdoğan'ın istifa etmesini istemişti. Buna yer vermemiş fakat Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıya yer vermiş Sabah Gazetesi. Ee, bu haberi de bu şekilde vermiş. Ee, Habertürk de aynı şekilde e, Başbakan'ın rehanı için CHP'yi sert dille suçlamasına istifa etmeli şeklinde yer vermiş. Ee, ve Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakacak olursak Son durağa doğru denilerek e, sürmanşetten e, verilen haber. E, geçmişte, geçmişte demokrasi tramvaydır diyen Erdoğan'dan alkol yasakları için inancın gereği itirafı bulunulduğuna dair de bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde e, bu haberi de bulabilmek mümkün ve... E, Hidroelektrik santrallerine dair de bir haber var Mustafa Çakır'ın haberi. Hükümetin yine torba yasayla orman alanına vize verdiğinden bahsediliyor. Yeraltı sularını pahalı e, paralı yapan, heslere devam diyen, ormanda define aramasına izin veren torba yasa da ayrıca 28 Şubat sürecinde kapatılan e, dini vakıfların yeniden faaliyete geçmesinde önü açılıyor şeklinde bir e, benzetme de yapılmış. Bu hidroelektrik santralleri ve kıyı bölgelerinde yapılmak istenen e, inşaat sürecine dair bir diğer haberde Radikal Gazetesi'ndeydi aslında. E, Radikal Gazetesi'nde Ormanlar imarı açılıyor başlığıyla verilmiş. Bu haber Tarık Işık'ın haberi orman kanunu değişiyor deniyor haber içerisinde. Meclise sunulan yasa tasarısına göre bakanlar kurulu ormanlık alanları imara açma yetkisine sahip olacakmış. Yani hükümet orman kanununda değişiklik yapmaya hazırlanıyor deniliyor. Meclise sunulan kanun tasarısına göre ihtiyaç halinde kıyılarda ibadethane yapılabilecekmiş tasarı orman olarak e, korunmasında yarar görülmeyen yerlerin imarı açılması için bakanlar kuruluna yetki veriyormuş <gülüyor> özür dilerim e, orman ve su İşleri bakanlığı tarafından hazırlanan bakanlar kurul e, hazırlanan bakanlar kurulunda görüşüldükten sonra meclis başkanlığına sunulan orman kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmündeki karar lan, kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı şu düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor demiş ve madde madde e, yazmış bunları. Bunlardan birincisi kıyıda ibadethane. Nedir diye soracak olursanız şu şekilde açıklıyor. Kıyı kanunu altıncı kıyı kanunu altıncı maddesine göre kıyılarda sadece iskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalga kıran, köprü, menfez, istidnat duvarı, fener gibi yapılar yapılabiliyor. Ancak yeni tasarıya göre İhtiyaç duyulması halinde imar planı kararıyla kıyılarda ibadethane yapılabilecekmiş. Geçen günlerde mecliste kabul edilen torba kanunu ile ibadethanelere 100 metre mesafede içki satışı ve tüketimi yasaklanmıştı. Düzenlenmenin aynen yasalaşması halinde kıyılara ibadethane yapılabileceği için söz konusu ibadethanelere 100 metre mesafedeki alkol satışı ve tüketimi yapılan yerlerin kapatılması gündeme gelebilecekmiş balık çiftlikleri e, ormana deniliyor. ikinci e, madde olarak. Baraj deniz yüksekliğinden yapılan e, baraj ve deniz yüksekliğinden yüzeyinden e, yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere Orman Genel Müdürlüğü'nün bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecekmiş. Bu izin devlet ormanlarında bitki türlerinin tohum ve fidanlarına yetiştirmek üzere fidanlıklar kurulmasına Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına define aranmasına odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi e, işlet, e, maddelerin işletilmesinde ağaç olarak kullanılan ocakların açılmasına da olanak sağlayacakmış. Bu da, bu da bir diğer vahim durumu olarak geçiyor. Kıyıda yapılabilecek olan e, inşaatlardan özel ormanda yapılaşma kolaylaşmış. Özel ormanlarda alanın %6'sını bina yüksekliğinin ise binanın oturduğu alanın en düşük zemin kotundan itibaren 9,5 metreyi yani iki katı geçmemek koşuluyla inşaat yapılabilecekmiş. Mevcut düzenlemede mevcut düzenlemede de %6 oranı bulunuyormuş. Ancak maddenin esnek yazılması nedeniyle bazı yapılara iki kat ismini verilmiyordu deniliyor ve imar açılacak yerlerin de tasarıya göre orman olarak korunmasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler kentsel dönüşüm çevresinde, çerçevesinde yapılaşmaya açılabilecekmiş. Yani orman olarak gör, korunmasında yarar e, görülmeyen yerlerin neresi olduğu ise Bakanlar Kurulu'nun kararına göre e, bir şekilde belirlenecekmiş. Yani Bakanlar Kurulu'nun verdiği karara göre bir bölgenin orman olup olmadığı Tarıma elverişli olup olmadığı ortaya çıkabilecekmiş. Böyle bir madde de var. Dere yatağına da inşaat. Sadece kıyı sahilleri, deniz sahilleri değil, aynı zamanda dere yatağına da bir çekiş yaptırımları geliyormuş. Dere yataklarının üzerine yapıyı yapan veya izinsiz kapatan, yeraltı sularını izinsiz besleyen gerçek kişilere 15 bin, tüzel kişilere 50 bin lira idari para cezası uygulanacakmış. Izinsiz yapılanlara. Ee, yangın görmüş ormanlarla gençleştirilmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hayvan otlatılmayacakmış ve izin alınmadan ticari olarak orman bitkileri tohumluluğunu üretimini yapanların faaliyetlerine son verilecekmiş. Bunlara da e, maddi e, para e, maddi cezalar e, öngörülüyormuş. Ve dağıtılan vakıflar yeniden kurulabilecekmiş. Yani kiraya verilen veya tahsis edilen vakıflar Genel Müdür Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut vakıf taşınmaz mallarının yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı kullanılan taraflarının sigortalanması da zorunlu olacakmış. Burada bu torba yasanın içinden çıkan bir diğer durum. Ve gönüllüye de ücret yokmuş. Yani orman yangınlarında mücadele de gönüllülerden faydalanılacakmış. Gönüllülerin ulaşımı ve iaşeleri karşılanacak. Gönüllülere herhangi, herhangi bir ücret verilmeyecek. Orman muhafaza memurluğundan olanlar da silah taşıyabilecekmiş. Bu da başka bir noktaya denk geliyor. Ormancılar da artık silah taşıyabilecek ve bulundurabilecekmiş. Böyle bir durumdan da bahsediliyordu Radikal Gazetesi'nde. Tarık Işık'ın haberiydi bu da. Ve aynı şekilde de süre giden bir gündemden de bahsedebilmek mümkün Suriye konusuna değindik. Belki çok ufak bir değinme geri dönüş de yapabiliriz bu konuya silah ambargosuna ait. Rusya'nın restinden bahsetmiştik. İsrail'de rest çekmiş. İsrail'de vururuz diyormuş. Eğer S-300 füzeleri gönderilirse Suriye'yi ve İsbulak kaygısı nedeniyle güvenlik endişesi duyan İsrail'in Rest'e restle yanıt vermesi, Savunma Bakanı Tanrı Korusun Suriye'ye ulaşırlarsa biz ne yapacağımızı biliyoruz açıklaması da bir diğer ilgi çekici ve kaygı verici açıklamalardan biriydi. Vatan Gazetesi'ndeydi bu haberde. Aynı şekilde Mithat Sancar'a ulaşamadık galiba. Ufak bir arada verebilmemiz mümkün olabilir. Eee Ufak bir ara verdikten sonra da e, programcılarımızdan e, Aykut Bey ile yani Aykut, e, e, Aykut Köksal ile Modernin Sesi programının yapımcısı Aykut Köksal'la ile Stravinsky'nin Bahar Ayini'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ufak bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz açık gazete mikrofonlarında. E, bir sonraki yarım saatte bunu dinleme fırsatı bulabileceksiniz. Açık Gazete Santandrişinin 100. yılı dönümünde Igor Stravinsky'nin Bahar Ayi'ndan bir parçayı dinliyoruz. E, detayları Aykut Köksal'dan e, dinleme fırsatı bulabileceğiz. Bir diğer konumuz daha var. Sayın Ömer Madra, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ömer. Merhaba. Sen de merhaba hoş, hoş geldin. geldiniz Aykut, Hoş bulduk. Aykut Köksal. Ben ancak yetişebildim şimdi canı bugün yalnız bırakmak durumunda kaldım. Ayrıca da anladığım kadarıyla bir takım başka aksaklıklarımız da olmuş. Ne yapalım? tat Sancar'la da bağlanamadık. Evet yani dünyanın OECD'nin en mutsuz ülkesinde olabilecek aksaklıklardan bahsediyoruz galiba. Normal olarak karşılayabiliriz belki de. Evet, evet şimdi doğru. Bu aslında önemli bir yıl dönümü ve bütün dünyada da aslında evet, çok evet. ayrıntılı olarak kutlanıyor. Ben şeyden bahsetmiyorum tabii İstanbul'un fethinin 560. <gülüyor> yıl dönümünden. Onu başka türlü kutlayanlar da olabilir ama pek kutlanacak bir şey olduğundan da emin değilim bunun. Aynı ama biz bu bahar ayini çok hayati önem taşıyan bir eser olduğu konusunda herhalde. Temsili kim, bir önemi var. Temsili e, bir önemi var. Kimsenin bir tereddidi de yok. Benim de yani ilk gençliğimden beri zaman zaman döne döne dinlediğim yani illa böyle entelektüel ve klasik batı müziği hayranı falan olmaya da ihtiyaç yok. Çok insanların hayatlarındaki bazı önemli dönemleri de hatırlatan şeylerden biri. En azından benim için böyle olduğunu söyleyebilirim Bahar Ayin'in. Onun için de bugün Aykut Göksal'ı e, aramıza çağırdık ki bize anlatsın hem eserin kendisinin hem de 100 yıl boyunca bunun başından geçen ilginç maceraların neler olduğunu söylesin diye. Ben dinleyicilerden de bu kendi geç gelmem için filan da ayrıca özür dilerim. Evet Ömer. E, aslında tabii en ilginci ilk seslendirmesi büyük bir olay yaratan ilk seslendirmesi belki de e, ilk bar ayının e, müzik dairesindeki de yerine yakışır bir ilk seslendirme olduğunu da bunu söyleyebiliriz yarattığı olayla e, 29 Mayıs 1913 Paris, Şanzelize Tiyatrosu'nda gerçekleşen bir ilk seslendirme bu. Aslında Şanzelize Tiyatrosu da daha işte August ile kardeşinin mimarı olduğu Şanzelize Tiyatrosu da açılalı bir ay bile olmamış. Döbüsü'nün Je Oyunlar balesiyle yine yine Diagilev'in Rus, Rus balelerinin bir temsiliyle açılmış. E, ve yine Diagilev'in e, Rus balelerinde Nijinsky'nin koreografisiyle e, ilk seslendirme Bahar Ayni'nin ilk seslendirmesi 29 Mayıs 1913'te gerçekleşiyor. Yani Şimdi, ortada bir sürü de böyle deha durumunda insanın birlikteliği de var anlar. Tabii Mijinski gerçekten aslında müzik okumasını bilmeyen, müzik yazmasını bilmeyen hatta elimizde Stravinsky'nin bu ilk sahneye konuşuyla ilgili bir koreografi partisyonu bile yok. Belli ki bir partisyonla bile çalışmamış olan ama bir deha olan Nijinsky var. Nijinsky balet değil mi? Evet. Evet. Burada koreograf. Burada, burada kendisi dans, koreograf, dans etmiyor. Dans, dans et etmiyor. Bir önceki balesinde Petruşka'da Petruşka'yı dans ediyor Nijinsky. Ama burada sadece koreografiyle uğraşıyor. <Gülüyor> e, Tabi Diaghilev'le yani Rus baleleriyle Stranitski'nin çalışması da üçüncü çalışması bu. İlki 1910'da önce Ateş kuşunu sahneye koyuyorlar. Evet. Çok büyük bir başarıyla sonuçlanıyor. Bir yıl sonra 1911 yılında e, Petruşka'yı sahneye koyuyorlar. Yine o da büyük bir başarıyla sonuçlanıyor. Ve nihayet 1913'te e, Diagilev'in isteği üzerine e, Straniski, Bahar Ayin'i e, Rus bayilerinde yani Diagilev'in ekibiyle, grubuyla e, sahneye konmak üzere e, besteliyor. Beslenme süreci de oldukça uzun bir süreç. Aslında önce 1912'de ilk seslendirmenin olması planlanıyor ama o gerçekleşmiyor. Başka programları giriyor araya Rus paralarının. Ve en sonunda işte Mayıs ayında bu Şanzelize Tiyatrosu'nda ilk seslendirme gerçekleşiyor. Ve büyük olayların olduğu bir seslendirme. Bu skandal yaratan bir seslendirme. Niye skandal? Şimdi biraz Şimdi niye, onu... <gülüyor> Evet niye skandal? Biraz ona girelim. Tabii skandal olmasının birkaç boyutu var. Müziğin getirdiği ve koreografinin getirdikleri dolayısıyla bir skandala dönüşüyor. Onu birazdan ele alırız. Ama bir de e, o gün e, Diagilev'in de biraz o, o, hazırladığı ortam da bu skandala dönüşüyor. Şimdi müziğin e, çarpıcı olduğu, yenilikçi olduğu, o güne kadar kulakların e, hiç de alışık olmadığı bir müzik olduğu... Gerçek. Onu birazdan ele alırız. Öte yandan Nijinsky'nin koreografisi de o güne kadar herkesin e, zihnindeki bale konsepsiyonuyla uzak yakın ilgisi yok. Evet, evet. O da bir ee, gerçek. Diaghilev'in kendisinin de Bale Rus diye adlandırılan Rus balesinin o da aslında son derece devrimci. Tabii o güne ki. kadar hiç gösterilmemiş büyük bir Tabii. Olay zaten. Tabii tabii Hadise tabii. var orada. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani Rus baleleri diyorum çünkü özel adı böyle. Yani i̇şte bale Rus aslında o çok. Çok bale Bir grup. var. Grup var o grup. da deli dahi arası bir. Tabii adam. zaten her sahneye koyduğu yapıt da e, müzik tarihine geçen önemli bir e, eser e, oluyor. Şimdi Diagilev e, Belli ki e, bu Stravinsky'nin Bahar Ayının ilk seslendirmesinin bir olaya dönüşmesini istemiş. Zaten en sonunda da istediğimde buydu diyor. Bu yüzden bazı gençlere e, önceden bilet dağıtmış. Gireceksiniz ve sürekli destekleyeceksiniz, alkışlayacaksınız diye. Bu da kışkırtmış. Yani bu da o müzikten rahatsız olanları yani. tam tamam anlamıyla bir provokatörlük yapmış. Bir kere bu e, şey. Peki ne oluyor? Ona şey yapalım. Müzik giriyor. E, bu müzikte bir kakışmalar, disonanslar çok belirleyicidir. E, İkincisi asıl e, ritmik yapısı. O güne dek hiç e, öncesi ve sonrası olmayan bir e, yapı oluşturur e, ritmik düzeniyle yapıt. O ritmik vurgular yükselmeye başlayınca e, salondan bir yandan destek bir yandan da protesto e, sesleri yükselmeye başlar. O sesler yükselmeye başlayınca en korkunç şey olur. Dansçılar müziği duymamaya başlarlar. Hmm. Evet. Şimdi burada tamamen e, Nijinsky'nin koreografisi ise. Dansla müziğin, hatta bu yönden de eleştirilmiştir, dansla müziğin çok birebir paralelliği üzerine kurulmuş bir koreografi. Hatta daha sonra eleştirilerde acaba bazı farklılıklar olabilir miydi, dansla koreografi arasında bir kontrapuntal yapı oluşturulabilir miydi falan gibi bazı eleştiriler olmuş. Ama Nijinsky çok birebir müziğin ne diyorsa aynısını şiddetli bir şekilde koreografiye de yansıtmış. Tabii bu ilişki kopunca birden biraz daha güzel tepilen dansçılar var. Tam pagan aynı uygun. Tam o. pagan aynı. Fakat tabi yine de onların müziğe birazcık uydurmaya çalışıyor. Nijinsky o sırada İskender'in üzerine çıkmış. Tabi seyirci görmüyor ama dansçıları göstermeye çalışıyor. İskemlenin üzerine bağırarak ölçü vermeye çalışıyor. 16, 17, 18 diye. Stravinsky de yanında sen saymasını bile bilmiyorsun diye Nijilski'ye çıkışıyor o sırada. <gülüyor> ve, ve bu sırada sen sansın e, e, arası, dinleyiciler arasında, seyirciler arasındaki sen sansın bağırması duyuluyor. Eğer diyor bu bir müzikse ben bir maymunum diyor. <gülüyor> Besteci Fransız. Fransız ünlü bestecisi. Sen, sen sana, evet, sen sana evet. söyleme. Evet. Döbüşse ise herkesi susturmaya çalışıyor. Bu bir dahi, bu bir dahi diye döbüşse de var. Yine şeylerin arasında, dinleyiciler arasında. O da tam tersine susun, dinleyelim diye herkesi susturmaya çalışıyor. Ortada epey böyle önemli dahi. Ve yaratıcı insanın <gülüyor> egolarının da çarpıştığı, çarpıştığı bir, bir ortam. ortam. Müthiş ortam. bir ortam. Olsun. Müthiş bir ortam. Ve Straniski terk edip gidiyor. Straniski sonuna kadar dinlemiyor. Seyretmiyor da, dinlemiyor da. Bakıyor iş bir Yani iş gitmiş zaten. Tamamen kontroldan çıkmış durumda. Terk, terk ediyor. Terk ediyor, terk ediyor. Sonunu terk ediyor, gidiyor. O, orkestra şefi değil kendisi. D, D, Pierre, Monte <gülüyor> Pierre, Monte. Pierre Monte yönetiyor. Pierre Monte yönetiyor. Petrushka'yı da daha önce Pierre Monte zaten bu ritmik yapının ilk şeyini önce, o ritmik yapıyı <gülüyor> e, ilk kez e, duyduğumuz ya da onu haber veren e, balesi Stravinsky'nin Petrushka'dır. Petrushka'yı da Pierre Monte yönetmiş ve aslında Pierre Monte yapıta çok önem veriyor. Ee, çok iyi çalıştırmış e, orkestrayı ama tabii bütün bu yapacağı, bir, alanı, şey yapacağı yok. bir şey yok. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi az önce e, girişini dinledik ve ikinci sahnesinin bir ortalarına doğru e, e, işte söze girdik biz. Bu dinlediğimiz ve şimdi e, bir iki bölümünü daha <gülüyor> dinleyeceğiz. E, bu icra İlk seslendirmeyi yönetmiş olan Pierre Monte'nün 1951'de Boston Senfoni Orkestrası'nın başında gerçekleştirdiği bir icra. Ve Pierre Monte'den bugüne ulaşan e, tek kayıt. O yüzden de önemli bir tarihi kayıt. Yani ilk seslendirmeyi yönetmiş olan şefin icrasından demin dinledik. ve e, evet. Başka da yok yani. yok Pierre Monte'den yok ama tabii. En çok seslendirilmiş olan sahneye konmuş olan yapıtlardan biri 20. yüzyılın içinde bu tartışmasız. Bu 100. yıl dolayısıyla Decca bir kofre bir kutu yayınladı. Decca e, Plak Şirketi. Decca evet Plak Şirketi. 20 cd'den oluşan bir kutu ve 30'un üzerinde ikbarr aynı. Ayrı yorumlar. yorumlar Ayrı yorumlar var. Ve ben de bugüne dek pek çok yorumu dinledim. Şimdi çok şaşıracaksınız. Dinlediğim en kötü yorum kimin yönettiği yorumdu biliyor musunuz? Ben biliyorum ama sen söyle. Stramiski. Sen bana söylemişti. Evet Straminski'nin <gülüyor> kendi yönettiği yorum. <gülüyor> İnanılmaz bu. Şimdi Straminski'nin müzik hikayesine baktığımız zaman İkbal Rein'den 5-6 yıl sonra Straminski müzik çizgisi tamamen değişime uğruyor. Birdenbire karşımıza neoklasist bir Straminski çıkıyor. Artık e, barok müziği e, yeniden e, üretmeye koyulmuş o Püçineli balesesiyle bir Stravinsky. İşte o Stravinsky'nin evet. müziğe öyle bakan Stravinsky'nin kendi İkbar Ayni'ni e, yönettiği icra korkunç bir icraydı. <gülüyor> <gülüyor> o enerjisini tamamen yitirmiş bir icraydı. Yani en kötü icralardan biri oydu. Onu bir parantez içinde söyleyeyim. Hı. Evet, bu şimdi bugünlerde de bu yüzüncü yılında, bugün de bugünlerde demeyeyim bugün de dünyanın e, birçok yerinde gö evet, gösterimleri yani var. var yani. Hem gösterimleri var hem de medyada da yer alıyor. Söylemem de sakınca var mı bilmiyorum. Uçun? Mesela bu akşam Arte'de Arte televizyonu bütünüyle e, İkbal Raïne'ye ayırmış durumda. Peş peşe üç belgesel e, yayınlıyor. Yine tamamen klasik müziğe ayrılmış bir kanal olan ki Türkiye'de de. E, e, kablolu ya da işte u, uydu yayınları içinde Türkiye'de de izlenen bir kanal metro kanalı bir saat sonra tam bir saat sonra bir ikbar ayini e, yayınlayacak e, İkbar ayının icralarından birini yayınlayacak dediğin gibi dünya sahnelerinde ikbar ayini bugün yeniden pek çok yerde sahneye konuyor yorumlanıyor konferanslar gerçekleşiyor yani temsili bir hadise peki. TRT Televizyonu çeşitli kanallarından bu yayınları veriyor herhalde. Herhalde öyledir. Benim haberim yok ama öyle olduk. <gülüyor> tabii tabii, tabii. o öyledir Muhakkak öyledir. Muhakkak öyledir de ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir beşinci ve altıncı sahneyi dinleyelim mi? Bundan sonra söze devam evet, edelim. Evet. Tabii lütfen. ayininden bir bölüm dinledik. Pierre Montoy yönetiminde bir e, icra ve benzeri bulunmayan bir ecra, e, icradan tek icradan yani kaydı, kayıt olarak bahsediyoruz. Burası Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'nun bu bölümünde son yarım saatinde benim ilk bir buçuk saatinde de bulunamadığım maalesef yayınında e, Aykut Köksal'la ile İlkbahar Ayini adlı Igor Stravinsky'nin eserinin ilk çalınışının 100. yıl dönümünde hem eserden hem içeriğinden hem kopardığı fırtınalardan ve günümüze getirdiği etkilerden bahsetmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi modernist hareketin iki ayağından biri. Bir diğer ayak Viyana Okulu, 2. Viyana Okulu, işte. Alban Berg ve Bern. İkinci ayaksa bu e, Paris'te ortaya çıkıyor ve o da onu da temsil edici e, hareketi bu e, ilk var aynı Stravinsky'nin müziği. Şimdi ikisinin arasındaki fark şu: e, İkinci Viyana okulu mü, Batı müziğinin kendi içinden gerçekleşen bir devrim. Yani tonalitenin kırılması atonaliteye ulaşma. E, burada ise dışarıdan taşınan bir ögeyle burada aslında tonalitenin e, ikinci bir anı okulunda gördüğümüz gibi bir kırılması söz konusu değil. Hatta bir tonal yapı olduğunu bile söyleyebiliriz. Sadece disonansları, kakışmaları daha fazla hani tuzu biberi daha fazla e, kaçmış olan bir tonalite var. Çünkü tonal müzikte de disonanslar vardır. O işin tuzu biberidir ama tabii yemeği sadece biberden yaparsanız acı bir şey. <gülüyor> Böyle bir acılığı var bunun. İkincisi ama asıl İkbaray'ın yani estetiğine baktığımızda asıl ayırıcı özelliği ritmik yapıdan kaynaklanıyor. Bu ritmik yapının kaynağı ise ee, e, Straminski'nin kendi ürettiği Rus pagan ayin müzikleri. Evet şimdi biraz da ondan içeriğinden de bahsetmek evet. gerekiyor. Çoğu son derece önemli yani bütün dünyada yalnız müzik olarak değil hayal gücünü zorlayan ve bunun getirdiği bütün imajlardan dolayı da çok önemli olduğu söylenir bu eserin. Yani şahsen Açı benim üzerimde de binbir türlü imaj yaratıyor. Aklıma gelmeyen kalmıyor. İnsanlığın ilk dönemlerinden tayin evet, yani evet. bilinemeyecek kadar eski dönemden bir takım imajları bulup getiriyor bu, bu ritmler ve bu müzik bana mesela herhalde evet. çok önemli bir şey var. Çok önemli, çok önemli. Zaten burada da asıl e, farklılığı, müziğin o ritmik yapıda ortaya çıkan farklılığını getiren de... ...bu istersen buna e, dışarıdan taşınmış e, bağlam diyelim, e, dış bağlam diyelim. O gerçekleşiyor. Şimdi neydi? konusu neydi, neyi ele alıyordu bu bale? Tam şeyi size şimdi sunacağım... 29 Mayıs 1913'teki ilk seslendirmede bir program föyü dağıtılıyor dinleyicilere. Orada konu anlatılmış ve konu aynen şöyle anlatılıyor: İki tablodan oluşuyor bu bale. Birinci tablo toprağa tapınma, ikinci tablo ise kurban. Birinci tablonun içeriği şöyle anlatılmış: İlkbahar toprak çiçeklerle kaplı, toprak otla kaplı yeşil ot yeşillikle otla kaplı. Toprağın üzerinde büyük bir sevinç hüküm sürüyor. İnsanlar dans ediyorlar ve geleceğe ilişkin kehanetleri sorguluyorlar. Tüm bilgilerin atası ilk ilkbaharın kutsanmasına katılıyor. Verimli toprakla bütünleşmesi için götürülüyor. Herkes toprağın üzerinde kendinden geçerek tepiniyor. Tepinme dans yani. Evet. Zaten Nijinsky de doğrudan dolayı bunu yapmış. İkinci tabloda kurban gündüzden ve gece yarısından sonra Tepeler üzerinde kutsanmış taşlar. Tanrılara kurban edilmek üzere seçilmiş olan alkışlanıyor, kutsanıyor. Atalar çağrılıyor. Bilgi atalar kurbanı kutsuyorlar ve böylece Iyarilo kurban ediliyor. En sonunda Iyarilo'nun kızın seçilen e, kurban kızın kurban edilmesiyle bitiyor yani tam anlamıyla bir ayin bu bir pagan ayini ama Stravinsky'nin ürettiği bir pagan ayini tabii yani bunun folklorik hem müziğin hem de bütün bu ayine oluşturan ülkelerin e, e, gerçeklikle ilgisi yok hatta tarihte böyle bir şey yani pek bilinmiyor bilinmiyor aynen. evet evet yani burada Stravinsky'nin folklorik atıfları bile çok değişerek tanınmaz hale e, gelmiş olan atıflar yani bir tür Stravinsky'nin icat ettiği diyelim daha postmodern evet. bir kavram kullanarak Stravinsky'nin icat ettiği bir gelenekle karşı karşıyayız. Bir pagan ayiniyle karşı karşıyayız burada. Evet Sensans biraz bu şeye itiraz etmiş anlaşılan kopuşa. Ee, yani <gülüyor> Sensans'ın mü, müzik anlayışıyla en ufak bir, niye o gün oraya geldiğini de anlayabilmiş değilim Sensans'ın. Orada ne işi vardı Sensans'ın? Sanki yani... evet, sen sansa da saygımız sevgimiz vardır ama yani bu devrimi pek kavrayamamış anladım. Kavramasına da pek <gülüyor> imkan yokmuş. Şimdi evet Pierre Monte'den söz ettik. Pierre Monte'nin bu icrasından da bölümler dinledik. Bir bunu seslendirmiş bir Türk icracı var. Aslında bence en kayda değer icraçı. E, icrası da, o icracının en kaydırı icrası da bu Bahar Aynı icrası. O da Fazıl Say'ın dört piyano ile gerçekleştirdiği ilk Bahar hmm, Aynı. Ben hiç bilmiyorum. Ha, şimdi, bu, e, şimdi Önce bu dört el e, piyano versiyonundan söz etmek lazım. Tabi balelerin, e, baleler en sonunda e, orkestral provayı e, asıl temsilden birkaç gün önce yaparlar ama daha önce koreografi e, provaları, piyano eşliğinde gerçekleşir. Yani balede, o pia, e, bale müziğinin e, e, piyano e, uyarlaması piyano versiyonu eşliğinde. O yüzden bütün kompozitörler aynı zamanda biz de piyano e, versiyonunu e, yazarlar. E, İkbaray'ın de Stravinsky'nin kendi yazdığı dörtel er piyano için yazılmış bir e, piyano versiyonu var. Hatta Döbüs ile birlikte dörtel er piyonda ikisinin birlikte seslendirdiğini de biliyoruz. Fazıl Say bu dört el piyanoyu kaydetmiş ee, ama sanılabileceği gibi basit bir dijital oyunla değil. Yani önce iki el piyanoyu çalıp da ondan sonra onun üzerine diğer iki eli çalıp birleştirerek değil. Nasıl Piy yapmış? Piyanoda çok ilginç bir teknik çalış çalışma. o e, Piyanoda gerçekleştirilmiş bir teknik e, çalışma bu. E, Birinci eski piyanolarda olduğu gibi ilk iki elin seslendirmesi piyanonun belleğine alınıyor. Ama o bellekten piyano gerçek olarak kayıttan değil kendisi gerçek olarak onu yeniden seslendiriyor. Ve aynı anda piyanonun belli tuşları öznesi olmadan girip çıkarken aynı anda diğer iki eli fazlasa yine kendisi çalıyor. Ve böylece e, piyanodan gerçek ses bağlamında dört ses ortaya çıkmış oluyor. İlginç. Evet oldukça ilginç. Başarılı da isterseniz bununla bitirelim, bitirelim herhalde. Evet. Aykut Göksal çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir yıl dönümünü burada kutlamış anmış olduk. Yani Igor Stravinsky modern dünyanın en önemli bestecilerinden biri. Yani devrim yaratmış modernist hayatta Rus besteci. Ama aynı zamanda o ortamda işte yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde müthiş bir yaratıcı patlamanın bulunduğu... Her alanda. Her alanda. Yani dünyadaki ondan sonra da büyük bir yıkım gelecek bunun arkasından. Zaten işte Birinci Dünya Savaşı gelecek. Onun hemen öncesinde her alanda muazzam bir yaratıcı patlamanın bulunduğu bir ortamın en tipik temsilcilerinden biri işte hem kendisi besteci olarak bulunuyor orkestra şefi olarak hem işte biraz önce sözünü ettiğimiz e, bale Rus, Rus baleleri diye adlandırılan benzeri ne ondan önce ne de ondan sonra görülmemiş e, ilginçlikte bir e, bale e, topluluğunun icraları var. Hem de Nijinsky gibi büyük icracılar da var. Yani dansçılar olarak da. Bir şey son olarak onu eklemek istiyorum. Meraklıları için. Ee, ilk seslendirmenin bir rekonstitüsyonu bölümler halinde gerçekleşiyor. Dominic Brunn bir koreograf. Ee, belki izleyenler olmuştur. Straninski ile Kokoshonel'in aşkını anlatan Kokoshonel ve Igor Straninski filmi için yönetmen ondan istiyor ve o da bir koreograf ve ciddi bir titiz bir araştırmayla ilk seslendirmenin oldukça gerçekçi bir oldukça titiz bir canlandırmasını belli bölümlerin canlandırmasını o filmin başında veriyor. Bunu da öneririm meraklıları evet, için. Böylece magazin bölümünü de tamamlamış oluyoruz. <gülüyor> evet, Koko <gülüyor> Şenel'de. <gülüyor> Aynı dönemin en ilginç yaratıcılarından evet, biri olan bir kadın. Modacılığı yaratan bir anlamda evet, kadınlardan evet. biri. Aynı dönemin ürünlerinden biri. Stravitski'nin de Aşkı. Evet. Evet. Şimdi fazla sayıdan evet. dinliyoruz dörtlü evet. için evet. yapılmış ve böylece bitiriyoruz programımızı. Çok teşekkürler Aykut, hepimize, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın.